Starbuck, Alman'ın elinde sallanan bir şeye parmağını uzatarak ''Nedir o elindeki?'' diye sordu. ''Olamaz, lambalara yağ koymak için kullanılan küçük bir ibrik mi o?'' ''Stop, yok canım.'' dedi, yok. ''Bay Starbuck, kocaman bir kahve kaba elindeki. Alman bize kahve pişirmeye geliyor. Su kaynatmak için kocaman su tenekesini görmüyor musunuz yanında?'' ''Pek yaman bu Alman.'' ''Hadi be.'' dedi Flask. ''Bir küçük, bir de büyük yağ bidonu var sandalında. Yağ bitmiş dilenmeye geliyor bize. Bir balina gemisinin av alanında gelip sizden balina yağ istemesi çok tuhafınıza gidebilir ama arada bir gerçekten olur böyle şeyler. Şimdi de olan buydu işte. Kaptan Derik Derin elinde tuttuğu küçük bir yağ ibriğiydi. Flask haklıymış.'' Yabancı kaptan güverteye çıkarken Ahab elinde tuttuğu tenekeyi aldırış etmeden selamsız, sabahsız onunla konuşmaya başladı. Ama Alman yarım yamalak bir İngilizceyle beyaz balinanın ne olduğunu bile bilmediğini anlattı. Sözü hemen yağ tenekesine getirerek dün gece zifiri karanlıklarda yatmaya gittiklerini, Bremen'den getirdiği yağın damlası bile kalmadığını, yağ sağlamak için ufacık bir balık bile avlayamadığını ve gemisinin balina avcılarının deyimiyle gerçekten tertemiz yani bomboş olduğunu söyledi. Böyle Böylece Youngfrau gemisi adına layık bir durumdaydı yani bakireydi. Derik istediklerini alıp gitti ama daha sandalı gemisine yanaşmamıştı ki her iki geminin gözcüleri hemen hemen aynı anda balina görüp bağırdılar. Derik balinaları avlamak için öyle sabırsızlanıyordu ki gemiye gidip ibriği ve tekneyi bırakmadan sandalını vira ederek yağ deposu canavarın ardına düştü. Balinalar rüzgar altında görüldüğü için Derik'in sandalıyla çok geçmeden peşinden gelen öteki üç Alman sandalı otunkilerden bir haydi ilerideydiler. Balinalar sekiz taneydi. Yani ne büyük ne de küçük bir sürü. Tehlikeyi sezdikleri için yan yana koşulu atlar gibi birbirine sürterek hızla kaçıyorlardı rüzgar altında. Dümen suları denizde açıldıkça açılan koskocaman geniş ve beyaz bir parşömen kağıdı gibiydi. Hızla akan bu dümen sularının tam ortasında ve birçok kulaç gerilerde hörgücü koskocaman yaşlı bir erkek balina yüzüyordu. Ötekilerden daha ağır ilerlemesine ve sırtında birikmiş sarımtırak acayip kabuklara bakılırsa zavallı, sarılığa ya da bir başka illete tutulmuş gibiydi. Herhalde bu balina önde kaçan sürüden değildi. Çünkü böylesi kodamanlar herkesle senli benli olmaktan hoşlanmazlar. Ama sürünün dümen suları hızını kestiği halde yine de ötekilerin peşinden gidiyordu. Deniz canavarı ilerledikçe geniş yüzünün üstündeki beyaz kemikte ya da kabarıkta yarılan dalgalar çatışan iki akıntı gibi kaynaşıyordu. Zahmetle soluk alırcasına kesik kesik ve zorlukla su püskürtüyordu. Bu soluk sanki içinde kalıyordu ya da garip garip sarsılan gövdesinin altında denize gömülü bir yerden çıkıyordu da kabarcıklar kaynıyordu ardı sıra. Şuna bir müsil yok mu dedi Stab vah vah. Aşmetlinin karnı ağrıyor galiba. Yarım dönümlük bir karnın ağrısı nedir kim bilir. Tanrı korusun birbirine zıt rüzgarlar fink atıyor bu balinanın içinde. Yellenen balina görmemiştim bugüne dek. Şuna bakın balinanın böyle yalpa vuranı görülmemiş şey. Dümeni mi yok nedir? Güvertesi ürkmüş atlarla yüklü olarak Hindistan kıyılarına yaklaşan bir gemi nasıl sallanır, batıp çıkar, yan yatarsa, bu yaşlı balina da zamanla yıpranmış gövdesini öylesine batıp çıkartıyordu sularda. Yuvarlana yuvarlana giderken arada bir de yan yatıp sancak tarafındaki kanadının sakatlığını yani doğru dürüst yüzememesinin nedenini de gösteriyordu bize. Bu kanadı bir savaşta mı koparmışlardı yoksa böyle mi doğmuştu hazret? Zordu kestirmesi. Zalim Flask yanı başındaki balina halatını göstererek dur biraz dostum dur da sarayım yaralı kolunu diye bağırdı. Starbuck da Flask'e seslendi dikkat et de sargı ile birlikte götürmesin seni de hem sandalı hızlandırır biraz yoksa Almanlar elinden alacak avını. Aynı avın peşindeki rakip sandallar hep bu tek balinaya göz dikmişlerdi hem en irisi dolayısıyla en değerlisi hem de en yakını olduğu için üstelik öteki balinalar öyle çabuk gidiyordu ki şimdilik onlara yetişmenin yolu yoktu. O sırada Pekoe'un sandalları Almanların sonradan denize inen sandallarını geçmişti. Yola ilk çıkan Derik henüz baştaydı ama bizimkiler gittikçe yaklaşıyordu ona. Tek korkumuz hedefe çok yakın olan Derik'in biz yetişmeden ilk zıpkını atmasıydı. Derikse bunu yapabileceğine öyle güveniyordu ki arada bir yağ ibriğini havaya kaldırıp alay ediyordu bizimkilerle. Starbucks. Alay ediyor benimle. ''Biraz önce sadaka olsun diye doldurduğum ibrikle de meydan okuyor bana. Sonra o eski heyecanlı solumasıyla, çabuk olun tazılarım, yetişin şuna.'' dedi. Stap kendi tayfasına, ''Bakın size söyleyeyim çocuklar.'' dedi. ''Öfkelenmek benim dinime aykırı ama haklamak isterdim şu aşağılık herifi. Hadi çeksenize kürekleri.'' ''Konyak sever misiniz sizler? Koskoca bir fıçı dolusu konyak var en iyi kürek çekene. Hadi bakalım çatlatın biraz damarlarınızı. Nedir bu? Demir mi? Attınız mı be? Yerimizde sayıyoruz. Oturduk şapa. Vay canına. Yosun bağlıyor sandalın dibi. Vallahi billahi direkte tomurcuklar çıkacak neredeyse. Olmaz böyle şey çocuklar. Şu herife bakın tanrı aşkına. Hadi be çocuklar salıverin içinizdeki ateşi.'' ''Hey şunun çıkardığı köpüklere bakın.'' diye bağırıyordu Flask tepinerek. Hörgüce bakın, hörgüce. Hadi bire çocuklar, kütük gibi duruyor orada. Atılın üstüne. Çörek mi istersiniz, börek mi akşam yemeğine? Kızartmalar, pirzolalar mı? Ne isterseniz var, atlarsanız şunun sırtına. Yüz varili vardır bunun, kaçıracak mısınız bu yağlı kuyruğu? Amana, gözünüzü seveyim. Şu Alman'a bakın hele. Çekin çocuklar, ne isterseniz var size. Pelteye mi döndünüz be yahu çeksenize ispermeçet ispermeçet istemiyor musunuz İşte bugün size 3 bin dolarlık ispermeçet bir banka bu tam bir banka İngiltere bankası asılın şu küreklere asılın be Alman ne halt ediyor yine tam o sırada Derik elindeki yağ ibriğini ve tenekeyi kaldırıp arkasından gelen sandallara doğru fırlattı bununla hem hasımlarını durdurmak hem de sandalını sarıp ileri fırlatmak istiyordu sanki. ''Terbiye görmemiş.'' diye bağırdı stap ''Çekin çocuklar, çekin.'' ''Ne dersin Taştego?'' ''Geyhet, onuruna bel kemiğini yirmi iki parçaya bölecek yiğitlik var mı? Yok mu sende söyle.'' ''Cehennem zebanesi gibi çekiyormuş.'' De, dedi kızıl derili. Almanın alaylarıyla durmadan kızışan üç sandalımız şimdi artık neredeyse yan yana gidiyordu. Gittikçe de yaklaşıyorduk Derik'in sandalına. Üç yardımcı kaptan avlarına yaklaşanların o güzel kıvrak ve yiğit tavırlarıyla sandallarında gururla doğrularak baş kürekçiyi coşturuyorlardı. Kayıyor kayıyor işte yaşasın beyaz diş budak ağacından küreklerinizi hadi geçelim şunu. Derik başından beri öyle ilerideydi ki bizimkiler ne denli yiğit olursa olsun yine de yarışı kazanacaktı ama tam o sırada Alman kaptanın sandalının ortasında oturan gemicinin küreğinin bir yere takılması yüzünden hak yerini buldu. Bu acemi gemici küreğini kurtarmaya çalışırken Derik'in sandalı neredeyse alabora olacaktı. Öfkeden deliye dönen Alman gemicisine küfretmeye başladı. İşte Starbuck, Stab ve Flask için fırsat bu fırsattı. Hep bir ağızdan bağraşarak var güçleriyle ileri atıldılar ve yana kayıp Alman'ın hizasına geldiler. Şimdi sandalların dördü de çaprazlama Balina'nın dümen sularına girmişlerdi. Balina'nın köpüklü dalgaları sandalların iki yanından akıyordu. Yürekler acısı insanı deli edecek korkunç bir sahneydi bu. Balina şimdi başını kaldırmış, can çekişir gibi sular püskürterek kaçıyordu. Zavallının tek kanadı korkular içinde gövdesini dövüyordu. Şaşkınlık içinde böyle kaçarken bir o yana bir bu yana yalpalıyor, yardığı her dalgada sulara batıyor ya da çırpınan tek kanadını yanlamasını havaya doğru çırpıyordu. Kanadı kırık bir kuş görmüştüm onu anımsattı bana. O kuşcağız korka korka havada kırık daireler çizip korsanlar gibi peşine düşen şahinlerden kurtulmak için uğraşıyordu boşuna ama o kuşun sesi vardı korkusunu acı çığlıklarıyla anlatabilirdi oysa bu koskacaman yabanıl deniz yaratığının korkusu zincirlenmiş ve büyülenmişçesine sessizdi püskürtme borusundan çıkan boğuk solumalardan başka sesi yoktu bu deniz canavarının İnsanda anlatılmaz bir acıma duygusu uyandıran da buydu işte Bununla beraber bu koca gövdede de hele kalelerin demir kapılarını andıran çenesinde ve kuyruğunda onu acıyan en sağlam yürekli insanı bile ürkütecek bir heybet vardı hala. Bir iki dakika içinde avını elinden kaçıracağını anlayan Derek, Pequot'un sandallarına yenilmemek için son bir çareye başvurarak çok uzaktan bir zıpkın denemeye kalktı. Ama Derek'in zıpkıncısı daha doğrulurken bizim üç kaptan Kuekuek, Taştego ve Dego kendiliklerinden ayağa fırlayıp çaprazlama bir sıra halinde durarak üç zıpkını birden kaldırıp fırlattılar. Alman zıpkıncının başının üstünden geçen üç nantakıt demiri balinaya saplandı. İnsanın gözünü kör eden köpükler, beyaz ateşler savurdu havaya. Can havliyle ileri fırlayan balinanın birden sürüklediği üç sandal Alman'a yandan öyle çarptı ki, derikte şaşkına dönen zıpkıncı da denize yuvarlandılar ve uçan üç tekne başlarının üstünden geçti. Stab ok gibi fırlayıp geçerken onlara bir göz atarak ''Korkmayın ya tulumlarım'' diye bağırdı. ''Yardımlarınıza yetişirler şimdi, hiç merak etmeyin.'' Birkaç tane köpek balığı gördüm arkada, bilirsiniz ya, başı dertte yolcularını imdadına koşan ''Sen Bernard'' köpekleridir onlar. ''Yaşasın amma da gidiyoruz be, her tekne bir şimşek gibi, yaşasın kudurmuş bir kaplanın kuyruğuna bağlı üç tencereyiz sanki.'' Koca bir fili ovada iki tekerlekli küçük bir arabaya koşsalar ne olur? Tekerlekler yerinden fırlar çocuklar. Hele bir tepeye de çaptınız mı? Arabadan uçtuğunuzun resmidir. Cehenneme böyle inersin denizlerde. Dost doğru kayıp gidersin dibe. Yaşasın bu balina öbür dünyaya posta götürüyor. Gel gelelim canavarın karşı koyması uzun sürmedi. Birden soluğu kesilerek çalkantılar içine daldı. Halatların üçü birden gıcırdayarak öyle bir gerildiler ki, babalarda derin yivler açıldı. Zıpkıncılar bu hızlı dalışın halatları aşındırmasından korkup, duman savuran ipleri ustaca bir güçle yakaladılar, birkaç kez babalara sarıldılar. Üç halat böylece gerilip dikine, öyle bir indi ki suya, sandalların başları denizin içinde kıçları havada gidiyordu. Çok geçmeden balinanın dalışı durunca, gemiciler bir an için böylece kaldılar. Durum bir hali tehlikeliydi ama fazla halat bırakmaktan korkuyorlardı. Birçok sandal bu yüzden batıp denizin dibine gitmiştir ama şu da var ki dizginleme denilen bu manevra sayesinde balina canlı sırtına saplanan keskin zıpkınların acısına dayanamayarak yüze çıkmak zorunda kalır çok kez ve işte o zaman düşmanlarının keskin kargılarıyla karşılaşır. Gel gelelim, tehlikesi bir yana bunun en iyi manevi olup olmadığı da kuşkuludur. Neden derseniz, vurulan balina suyun dibinde ne kadar çok kalırsa o kadar tükenmesi gerekir. Biraz akıllıca düşünecek olursak, çünkü balinanın gövdesi koskocamandır. Tam gelişmiş bir ispermeçet balinasının aşağı yukarı 700 metrekare bir yüzey gövdesi üzerindeki su basıncı korkunçtur. Şurada toprağın üstünde dururken, üstümüze yüklenen hava basıncının nedenli büyük olduğunu hepimiz biliriz. Bir de iki yüz kulaç derinlerde balinanın sırtına binen su basıncının ne olacağını bir düşünün. Bu hava basıncından elli kat fazladır en azından. Bu basıncı hesaplayan bir balina avcısı, tüm topları, tüfekleri, yükleri ve gemicisiyle yirmi savaş gemisinin ağırlığına eşit olduğunu söyler bunun. Üç sandal, tatlı tatlı dalgalanan denizin üstünde durmuştu. İçindekiler suların o değişmez maviliğine bakıyorlardı. Hiçbir ses duyulmazken, denizin yüzüne derinlerden en küçük bir kabarcık, en küçük bir ürperiş bile gelmezken, kim derdi ki bu sessizliğin bu durgunluğun altında denizlerin en büyük canavarı can çekişerek kıvranıyordu. Sandalların pruvasından bakınca, sekiz on parmak uzunluğundaki halattan başka hiçbir şey görünmüyordu. Thank you.